Bismillahirrahmanirrahim Allah Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza değil Kalplerinize ve amellerinize bakar Alimin abide üstünlüğü benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir Allah'ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah'ı unutarak çokça konuşmak kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak olan kimse ise kalbi katı olandır. Malının zekatını verdiğinde üzerindeki borcu ödemiş olursun. Allah yolunda malını harcayan kimseye harcadığının 700 misli ecir, sevap verilir. Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın. Kur'an okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendisiyle hemhal olan kişilere şefaatçi olarak gelecektir. Rabbini zikredenle zikretmeyen kimsenin farkı diriyle Ölünün farkı gibidir Ey insanlar Selamı yayınız Yemek yederiniz Akrabanızla ilginizi Ve onlara yardımınızı devam ettiriniz İnsanlar uyurken Siz geceleri namaz kılınız Bu sayede Selametle cennete girersiniz Allah'a hamdederek Başlanmayan her mühim iş Bereketsiz olur Dikkat edin, benim dostlarım babamın ailesi değildir. Benim asıl dostlarım Allah Ta'ala ve salih müminlerdir. Dua kulluğun özüdür. Bir Müslüman yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek de ona aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Kişi işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum kalır. Kaderi ancak dua geri çevirir. Ömrü de ancak iyilik ve hayırlar uzatır. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Bir müminin öldürülmesi Allah katında, dünyanın zeval bulup yok olmasından daha büyük bir hadisedir. Yazıklar olsun o kimseye ki konuşur da insanları güldürmek için yalan söyler. Yazıklar olsun ona. Yazıklar olsun ona. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi kendisi içmese bile içki içilen bir sofraya oturmasın. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Ahdine riayet etmeyenin de Dini yoktur İnsanı helake sürükleyen Yedi şeyden sakınınız Allah'a şirk koşmak Sihir ve büyü yapmak Dini bir ceza ile Usulünce öldürülen müstesna Allah'ın öldürülmesini Haram kıldığı bir insanı Katletmek Faiz yemek Yetim malı yemek Düşmana hücum sırasında Harpten kaçmak hiçbir şeyden haberi olmayan, iffetli Müslüman kadınlara zina iftirasında bulunmak. Allah Ta'ala'nın rızası, anne ve babayı hoşnut ederek kazanılır. Allah Ta'ala'nın gazabı da, anne ve babayı öfkelendirmek suretiyle celp edilir. Resulullah faiz yiyene, yedirene, bu muameleyi yazan katibe, ve şahitlerine lanet etti. Ve onlar müsavidir buyurdu. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Ey kullarım ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. Ortalık kargaşa içindeyken ibadet etmek... ...bana kavuşmak üzere hicret etmek gibidir. Küçük görülen günahlardan sakının. Çünkü onlar bir kimsede birikirler de... ...neticede onu helak ederler. Şüpheli olanı bırak. Şüphe vermeyene bak. Zira doğruluk, huzur, yalan ise şüphe kaynağıdır. Ey insanlar! Allah'a tevbe ediniz... Zira ben ona günde yüz defa Tevbe ediyorum. Nerede ve nasıl olursan ol Allah'tan kork. Kötülük işlersen hemen ardından bir iyilik yap ki o kötülüğü silip yok etsin. İnsanlara karşı da güzel ahlakla muamele et. Benden bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. Kimin Allah yolunda bir tek saçı ağrırsa bu kıyamet günü onun için bir nur olur. Ebu Hureyre diyor ki bir gazada kafirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için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 Öldükten sonra da hayatta olduğum gibi bilirim. Ya Rabbi, kabrimi ibadet olunur put haline getirme. Ümmetimden büyük günahları olanlara şefaat edeceğim. Ümmetimden nefsine zulmedenlere, nefislerine aldananlara şefaat edeceğim. Kıyamet günü en önce, ben şefaat edeceğim, şefaatime inanmayan ona kavuşamaz.